Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام غزالي Hazelnin كواذل كايت اسملي اتقاء كتابه كي افتدى صلى الله عليه وسلم في معنى عالمه، بو اسره، كثير، كثير، كثير، كثير، İtikad hususunda yazdığı eserler kendisine arz edildiğinde tabi isimleri zikretmiştim. Hepsini kabul ettiği, Şia'dan birinin halakaya yaklaşmak istediğinde onun onu reddettiği, onun kitabına hiç bakmadığı, onu halakaya da sokmadığı. Fakat İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bu kavâid akaid isimli eseri ...kendisine arz edildiği vakitte çok memnun olduğu, sürur izhar ettiği ve tebessüm buyurduğu... ...böylece de bu esere çok değer vermiş olduğu olduğunu belirttiği, güvenilir ulema tarafından nakledilmiştir. İmam, Zebidi, İmam Murtaza Azzebidi de bunu İhya-i Ulûm-i isimli İmam-ı Hazretlerinin en meşhur eserinin... Şerh'ini de Bu hususta size geniş malumat vermiş idim. Yani ne okuyorsunuz, nereden okuyorsunuz, niye okuyorsunuz diye soranlara konuşuyorum. Onun için biz bu derse başlamış idik. Birkaç ders yapabildik. E ondan sonra Mevlid-i Şerif girdi. E, Mevlid-i Şerif'ten beri de farklı konularda sohbetler oldu. E, işte bazı, bazı da güne gündeme göre oluyor ama onun için biz e, Dernekte yaptığımız sohbeti salıya aldık ki onda rahat konuşuyoruz, gündeme dair konuşuyoruz. Bazı konular, su sualler oluyor, cevaplar veriyoruz. Bazı mevzular çıkıyor. Onlar hususunda bizi dinleyenleri aydınlatıyoruz. Onun için o uzun sürüyor. iki buçuk saat en az ortalama sürüyor. Böylece itikat dersi de Ee, birbirine bağlı olması gereken konulardan müteşekkil olduğu için arada başka güncel gündemler girdiği zaman e, insanlarda bu itikadi mevzuların e, efendim bıraktığı tesir az olur ciddiyet kaybolur e, ders takibi zor olur e, mülahazasıyla dedik ki biz mübarek cuma gecelerini yine Ee, sizinle birlikte, sohbetle geçirelim, ihya edelim. Hem de Muharra gecenin ibadetleri, vazifeleri var. Ondan sonra, e, efendim, ertesi sabahının çok vazifeleri var, işte cuması var. O bakımdan, o günde biz e, gecesinde itikat dersi yapalım, çok uzun olmasın ama başka konular araya girmesin. Bu şekilde sizinle anlaştık. E, Teahhütleştik. Ona göre başladık. Allah Teala Devam sebat versin de fazl ile bu Kavadül Akad isimli kıymetli kitabın hitama erdirmeyi bize nasip etsin. Ondan sonra e, inşallah yani Ömer nesefi Hazretleri'nin maturidi e, imamlarından Ömer Nesifi Hazretleri'nin itikat kitabından da e, maddeler okuruz inşallah. O da çok önemlidir. Sonra akide Tahaviye var. İmam Tahavi ki en eski dönem artık İmam-ı en yakın dönem. Ee, onun bir çok muhteber bütün, artık e, en ummadığın adamların bile kabul ettiği bir itikattır. E, ittifaklıdır yani. E, tabii yanlış anlamalardan dolayı bazıları işi kendilerine çeviriyorlar ama o da her metinlerindendir. O esere de, e, esasen ona niyet etmiştim en baştan ama Sonra bu zuhurat üzerine İmam-ı Gazali eserinden başlayalım. Diğer birkaç itikat dersi daha bu derslerde yapalım. Çünkü İtikad hususunda e, zafiyetlerimiz var, e, cehaletlerimiz var. E, amelde e, yani müsamaha ediliyor, e, işte namazlar kaza ediliyor, işte Sekat borçları ödenmiyor falan insan kul haklarında helallık alınıyor, istihlal oluyor. Bunlar vardır. Ama itikatta müsamaha yoktur. İtikatta müsamaha olmadığından mutlaka düzgün itikada sahip ve malik olmamız icap etmektedir. Bu yüzden bu dersler çok önem arz etmektedir. Bizim hayatımızdır, hayatımızın maksadıdır ve gayesidir. Biz niye var olduk? Allah'ımızı tanımak için. Ne bu Resulullah ma halaktu'l cinne ve'l insa illa liya'budun. Cinleri, insanları hiçbir şey için yaratmadım. Bana işçi lazım değildi. Benim çoluk çocuğum yok ki bakma adam arayayım. E, muhtaç değilim ki ekmeğe pişmeye işçi arayayım. Mevla buyuruyor, ben münezzeyim. Benim insanların cinlere hacetim yok idi. E niye yarattın bizi? Sorarsanız size bildiriyorum. Bu, bunu bilmeden boşuna yaşamış olursunuz. Ancak kullar bana ibadet etsinler için. İbadet ne de mi kulluk? E kulluk kul köle kulun kölen olayım. Hani Türkçe'de kullanıyoruz. E kulluk neyle ne olur? Bilmekle ne olur? Şimdi ibadetiyoruz, namaz, abdest, oruç, bütün bunlar. Kime yapıyorsun bunu? Allah'a yapıyorum. Allah kim? Celle Celalu. Birisi gökte arar, birisi yerde arar, birisi sağda arar, birisi solda arar. Haşa şah ve kella. Mekandan münezzeh olan ya adam tanımıyor ki. Allah-u sıfatlarını bilmeden, isimlerini bilmeden onu tanıyamazsın. Tanıyamayınca da ibadet ve kulluk yapamazsın. Yaptığın zaman bu cehalet cahilce olur ve bunda sen mazur olmazsın. Ha, hiç hoca bulmadın, kitap bulmadın, hiçbir vasıta bulmadın. Hiç kendine göre Allah'a işte bir şekilde tazim etmeye kalktın. E belki bu hani eski ümmetlerde olmuş ya, cahilce, tazimler falan. E Bir şey bilmiyor. Yani şimdi söylemeyeyim. Kitaplarda geçiyor işte ama et, şey şekil anlatma lüzumu yok. işte. Allah Teala'nın e, şekli var sanıyor. İşte efendim bir, e, ona bir hizmet edeyim derken işte ona sanki o muhtaçmış da onun şu işini göreyim, bu işini göreyim gibi haşa. Yani böyle misal verip de yanlış anlaşmaya vesile olmayayım diye söylemiyorum. Ama bu kitaplarda geçiyor. Ama Allah Teala onu kabul etmiştir. Neden kabul etmiştir? İlim sebepleri yok. O zatın döneminde yani bir fetret devri, bir cehalet dönemi, ilim sebebi yok. Aa, şimdi bütün dünyanın ilimleri e, internetlerden, e, Facebook'lardan, işte YouTube'lardan, televizyonlardan, radyodan her an ulaşmak imkanı var. Şu anda olan dersi dinlemeyen bir saat sonra bunu tekrar dinleyebiliyor. Televizyondaki tekrarını da beklemiyor. İstediği anda siteden girip. Efendim sohbeti dinleyebiliyoruz. E bu adam nasıl ki Ben Allah'ımı bilemedim. Celle Celaluhu tanıyamadım. Ona aldandım, buna kandırıldım. Böyle bir şey olmaz. İtikatta müsamaha yok. Her Perşembe akşamı bu itikat derslerini yapacağız inşallah. Başlıyoruz. Mutlaka takip edelim. Saati sekiz buçuk olarak çeliyoruz. Şey sekiz buçuktan sonra inşallah. Oldu takip edemedin. Efendim bu siteye atılıyor. cübbelamucu.tv'ye atılıyor i̇şte, ne bileyim, Facebook'tan, YouTube'dan her türlü bir şekilde ulaşılıyor bu son hangi perşembeyse sıralı bu dersleri takip edelim Rabbimizi tanımaya niyet edelim şimdi bu mubarek Cuma gecesinde oturduk konuşacağız işte çok uzun bir şey yapmıyorum ben bir saate kadar yapıyorum bu, bu dersleri ama bizden saadetli ve bahtiyar insan olabilir mi? Ben konuşucu, konuşmacı olarak, sen dinleyen olarak. Neden? E allah Teala'dan bahsediliyor. Bir mevzu ki, bir dersin konusu ki, bir sohbetin sahası ve gayesi ki, kainatı yaratan allah Teala'yı tanımaktır ve tanıtmaktır ve bilmektir ve bildirmektir. Bundan büyük hangi ders olabilir? Bundan faydalı hangi konu olabilir? Bir insan için bundan lüzumlu, elzem ve ehem ne olabilir bu saatte? onun için mutlaka Efendim bu dersler takip edilsin, kaçırılmasın. insanlara ulaştırılsın. Bir kişi daha Allah Teala'yı tanıyanlardan olsun. Allah Teala hakkında yanlış bildiğini düzeltsin. Bilmediği bir ilimde, marifette ziyadeleşsin. Bunu paranın artmasından, evinin, çocuğunun, arabanın, torunun, maddi imkanlarının bütün dünyanın sana seferber olmasından daha mühimdir. Allah Teala hakkında ilminin artması. Çünkü Rabbini tanıyorsun ya. Rabbini tanımayan bir insan ne kadar imkanatı fazla olursa o kadar azgındır ve şaşkındır. O kadar Allah'a asi'dir ve Allah Teala da ona o kadar gazaplıdır ve kızgındır çünkü de bütün nimetlerinden istifade ediyor. Nimetleri de fazla Rabbini tanımıyor. Onun için ancak Allah Teala'yı tanımak hususunda marifetullah, Allah Teala'yı tanıma, tevhid Allah Teala'nın birliğinin efendim ispatı hangi yönlerden bir olduğu efendim bu esması sıfatı ef'ali, ilahiye ya bütün bunlar bu derslerin mevzudur özellikle bu Kavadül Akâdet kitabı e, diğer konulara itikattaki diğer konulara pek girmiyor yani e, tabii sonlarına doğru da e, bakıyoruz da burada evvela Rabbimizi tanımak için biz bu kitaptan başladık çünkü burada mesela kıyamete yakın ne olacak bunlar da Ehl-i Sünnet itikadının metinlerinde geçiyor. İşte İsa aleyhisselam'ın ineceğidir, Hazreti Metin'in çıkacağıdır, halifeli konusudur, imamet bahsidir. E bu, bunlar da Ehl-i Sünnet itikadının metinlerinde var. Ömer Nesefi Akaidimizde var. E fakat E Bukumadül Akaid kitabı sırf Allah Teala'dan bahsediyor desek yeri var yani. Nasıl Kulhu Allahu Sübhanühü en üstün sure oldu? Ne de Çünkü İhlas-ı Şerif, İhlas oldu. Neden ihlas oldu? Sordu. Ali Ader Efendi babamız. Niye bu soruya ihlas dendi? İhlas halis kılmak. İhlas herif bir satırdır. Kur'an'ın üçte biridir. Üç keresi bir hatim ediyor. Hiç şüphesiz. Neden? Çünkü sadece allah Teala'dan bahsediyor. Yani mevzunu allah Teala'nın sıfatlarını beyana tahsis etmiş. Halis kılmış. İhlas. Suresi oldu. Şimdi onun için ben de ya Ömer Nesefidir, Akideh, Tahaviyedir. Birkaç akaid daha okumak e, düşünüyorum. Yani bu dersten sonra. Ama niye bunu tercih ettik? Çünkü sırf allah Teala'nın sıfatlarından bahsediyor. Çünkü önce allah Teala'nın sıfatlarını en iyi bilmemiz lazım. Çünkü allah Teala'yı tanımadan bilmeden Resuller göndermiş, kitaplar indirmiş. İşte efendim o Resuller şunu buyurmuş, o kitaplarda şunlar var. E bunlar allah Teala'yı tanımayan için, doğru bilmeyen için zevahit oluyor. Çünkü Rabbini bilmeden adam Kur'an'daki bir şeye inansana olur, inanmasana olur. Allah'ı yanlış biliyorsa. Celle Celaluhu. Onun için önce Allah Teala'nın tanıtılması. Bu kitap ondan onun için tercih edildi. Rabbimiz hakkında nelere inanacağız? Hangi sıfatlar olduğunu zatında kabul edeceğiz? Hangi noksanlıklardan münezze olduğunu iyi bileceğiz? Kafamıza göre yorum yapmayacağız. Efendim Allah Teala'yı met diye ayetten hadiste olmayan bir şeyden met etmeye kalkmayacağız. Çünkü met derken zemme dersin. Cahillik budur. Cahillik budur. Bir adama baba dersin, Allah baba dersin haşa, kafir olursun. Ama bir adama dersin ki vay ne baba adamsın, madi olursun adam da memnun olur senden. Ama şimdi sen burada baba demek adama hürmet etmek oluyorsa, Allah hakkında hürmet olmuyor ki, seppetmek oluyor haşa. E, şirk oluyor, sövmek oluyor. Çünkü doğmaktan doğmaktan münezzeh olduğunu bileceksin yani. Şimdi başkası hakkında semada bu adam öyle ben şöyle yükseklerde şöyle şurada burada desem Allah Teala diyemiyorsun bunlar. Çünkü başkasına met diye zannettiğin Allah hakkında zemin olur. Onun için evvela kainat yaratan, bizleri yoktan var eden her an onunla yaşıyoruz. Nefeslerimizi onunla alıyoruz, veriyoruz. Bütün nimetlerimiz ondan. E, son, sonumuz ona, dönüşümüz ona, dirilişimiz ona. Huzuruna çık çıkacağımız zat bir tek o. Hesabımız ona ait. E şimdi böyle bir zaat hakkında cehalet ve bilmemek mazeret olabilir mi? Bugünün insanının bilmediği bir şey mi var ya? Her konuda her şeye efendim bir parmakla ulaşabilecek kadar imkanat artmış iken mevla bilmiyor. Neden? İtikat dersi dinlemediğinden. İtikat dersi dinleme, dinlemediğinden insan bu e, noksanlığı kendinde itikat bakımından bu zarara cevale razı olur mu ya? Onun için kardeşler Allah için Rabbimiz Celle Celaluhu'yu tanıyalım. Tanıtalım. Bu dersleri dinleyelim, dinletelim, insanları teşvik edelim. Bir kişi Allah'ını tanıtsan Allah Teala sana çok değer verir. Allahu Teala'yı sevdirirsen Allah Teala'nın büyüklüğünü efendim ifade edersen onun itikadını tasfiye edersen, yanlış bildiği bir şeyi düzeltirsen Allah Teala yarın ahirette sana bundan daha fazla bir şeyle değer vermez. En çok seni buradan kıymetlendirir. Bunu böyle bilin. Her ilim, her ders, her konuşma, sohbet konusuyla değer kazanır. Madem ki bu itikadın konusu allah Teala, hele ki bu kitabın, itikad kitapları çok. Her sünnet itikadına değer çok eserimiz var. Ama madem ki itikadın konusu inanç meseleleridir, eftalül ölüm olmuştur. İlimlerin en faziletidir. Özellikle madem ki bu İmam Gazali'nin eseri Kavadi'l ait bu itikadi kelami konuların içerisinde sadece Allahu Teala'nın zatı ve sıfatları ve fiilleri hakkında e, hususi olmuştur. Bu da ilmi kelam kitaplarının içerisinde en mümtaz yere sahiptir. Onun için konumuz Allahu Teala'nın zatı ve sıfatlarıysa ve isimleri ise ve fiilleri ise Allahu Teala ne kadar büyükse, isimleri ne kadar yüceyse, sıfatları ne kadar mukaddesse Fiiller ne kadar münezzehse işte o kadar da bu ders değerlidir. Öbür derslere nazaran da o kadar değerlidir. Çünkü konusuna bakacaksın. Muhtevası neyse ona göre değer kazanır. Öyle ya bir zarf mazrufuna de, de, göre değer kazanır. Bir zarfın içinde ne varsa ona bağlı olur hep şey. 5 lira içinde 5 lira olandan 500 trilyon olan zarf bir midir? Katır trilyon dolarlık çek olan bir midir? İçinde ne var içinde? Evet, bakarsın Zarfın dışı, süslü, müslü, püslü, davetiye, muhabetiye bir acayip bir acayip. İçinde fos, hiçbir şey yok. Nice insanlar, şu konferanslar bilmem neler bilmem neler. Bir ayet yok, bir hadis yok. allah Teala'dan bahsetmek yok, Rasulü'nden bahsetmek yok. Sallallahu aleyhi ve sellem Hikaye yani boş yere toplan al Onun için e, Biz dersimizin değerini bilerek dinleyelim. Ve ona göre Cuma gecelerini iple çekelim böyle, vakti saati bekleyelim <gülüyor> ve derse başlayalım. İnşallah Rahman. Şimdi, ee, İmam Gazali Hazretleri başta hamdü senalarda bulunuyordu. Daha tenzih bahsine geleceğiz. gelemedik. Elhamdülillah diye başladı. Tabii ki bütün e, derslere, ilimlere, kitaplara hamd de başlanıyor. Allah'ın hamdiyle başlanmayan işin sonu yoktur buyuruyor. hadis Burada hamd ederken bütün hamdler Allah-u Teala'ya mahsusturdu dedi. Ondan sonra allah Teala Teala'nın sıfatlarını saydı. Yani işte, o Allah'a hamd ederim. Öyle Allah ki Celle Celaluhu. İşte fealdir, işte dilediğini yapandır, işte uludur, kavidir, işte saydı, saydı, saydı. İki üç ders o konuları yaptık. E son sıfatlar yani kaldığımız, hamd ettiği Allah'ımızın sıfatlarında El-Mu'arri fi bunu da okumuştum da, son kısmında kalmıştım. Zatı hakkında kullarına kendisini tanıtan Allah'a hamd olsun. Çünkü tanıtmasaydı tanıyamazdık, bildirmeseydi bilemezdik. Hiç Allah Teala bizi var etti ama varlığından da haberdar etti. Kendi varlığından haberdar etmeseydi bizi bir yaratan vardır diyebilseydik, ne ismini bilebilirdik, ne sıfatını bilebilirdik. Çok cahil kalırdık. Rabbini bilmeyenden daha cahil kim olabilir? Ama kim tanıtacak? Onu yine kendi tanıtıyor. Zatı hakkında onlara tanıtım yaptı. Ne diye? Şimdi buradan başla, başladık yani. Enne vahidün vahittir, birdir. Şimdi la şerikele hiçbir ortağı yoktur. Şimdi la şerikele hiçbir ortağı yoktur e, cümleyi cellesi. Zikirlerde de biliyorsunuz. E, Kelime-i Tevhid'in uzununda La ila illallah vehdehu la şerikele lehu l-mülkü hamdü Ve alâ kadir. Bunun daha da tabii aralarında uzunları var. يوحي به مبتلسيه var ve هايو الله مبتلسيه var بيه ديل خير زيادة var Yani faziletler çok. Ama uzun طول la şerike leh geçer. Hepsinde bu var. Ne demek? Hiçbir ortağı yok. İşte o في طول izah için gelmiştir. Ortağı yok. Birdir ne demek? Ortağı yok. Şimdi bu ne demek? Bunu da açacağız. allah شريك له يجسر. هم في طول تفهيد لا Ezelden ebede kadar Geriye doğru gitsen Tek bir olan o var İleriye doğru gitsen Tek bir olan o var Şimdi bir olanın da manası Hiçbir haslette Efendim ne yok naziri yok Şebihi yok, benzeri yok Eşi yok Bu da Şimdi insanlarda da mesela bu adam asrın, Bu asırda birdir, tektir Bir adam için denebiliyor bu ...şu noktada bu adam... ...ama işte... ...o... ...diyorsun ki... ...efendim... E, zekada ...övün ediyorsun kuvvette... ...övün ediyorsun işte... ...at binicilikte... ...övün ediyorsun... bilmem şuculukta yani... ...erken bir sıfatta... ...dünyada yedi buçuk milyar insan içinde... ...bir adam bir sıfatı olabilir... ...tek onda olabilir bu tamam... ...ama... ...onun başka yönlerden benzerleri var mı? Çok! Her yönden benzeri var... ...onda iki eli var... ...onda iki gözü var... ...öbüründe... Şey Her yönden ona benzer var. Bir noktada benzeri olmasa bu mutlak manada bir olmuyor. Nedir? Bu hususta. Ama Allah Teala'ya bu hususta birdir diyebilir misin? Allah Teala her hususta birdir. Hiçbir hususta benzeri yok. Ondan sonra bu adam bu şu noktada bir şu kişi şu mahluk benim tek. E tamam da kendi kendine mi olmuş? Mantar mı? mantar kendi kendine mi bitiyor yani? Toprak olmasa su olmasa, ateş olmasa, havada sıcaklık olmasa, nem olmasa, tane tane mantar mı yetişir? Onun için en çok mantar gibi bitti kendi kendine derler. Mantar da kendi kendine bitmiyor yani. Allah Teala'nın yarattığı imkanatla mahluktur. O halde şimdi kimen hangi hususta bir bir, bir noktada bir, bir birlik istat etsen ama o onda kendinden gelmemiş. O sıfat ondan gelmemiş. Yine allah Teala var etmiş, yaratmış. Kuvveti o vermiş, zekayı o vermiş, abzayı vermiş, malzemeyi o vermiş. Sebepleri o yaratmış da o da bir noktada ilerlemiş. O da bir noktada. allah Teala mutlak manada. Her hususta tek. Bütün güzelliklerde tek. ömür taraftan adamın bir noktada efendim, bunun eşi benzeri yok dediğin adam zayıflıkta, acizlikte, Yemeğe ihtiyacı var, büyük abdese ihtiyaç var, küçük abdese dolu mu taşlıkları? allah Teala'da ihtiyaç söz konusu e Nasıl o zaman Allah gibi celleceleri daha bir olan var mı? Onun için e, birliği böyle anlayalım. E, Alelitlak, kayıtsız şartsız, teknik ancak Allah-u Teala'ya mahsustur. Birlik ancak Allah-u mahsustur. Ondan sonra efendim bu birliğin e, Bazı alimler burada böyle özel bir şey de gözetmişler. Yani icatta, halkte, yaratmakta tek olduğunu beyan ediyor. Hiçbir şeyin kendisine benzememesinde mesela bir vahid var, bir ahad var. Şimdi e, bazı ismi şeriflerinde el vahidu geçiyor. Bazı ismi şeriflerinde ahad ismi şerif geçiyor. Kulü vallahu ahad. İhlas'ta ehad ism-i şerifi geçiyor. Efendim, Rahat suresinin o ayeti olacak. Onda, وَالْوَاحِدُ kahhar geçiyor. El-Vahid ismi geçiyor. Mesela El-Vahid isminin geçtiği ayette ne buyur? سَعَدُهُ اللّٰهِ اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءُ خَلَقُوا كَخَلْقُنِ فَتَّشَابَ الْخَلْقُ عَلَيْنِ Bu Allah'a ortak koşanlar, ortak koştuklarını da ne görmüşlerdi Allah'a ortak etmişler? Yoksa onlar da Allah gibi Celle Celali bir şeyler mi icat etmişler, halk etmişler, yoktan var etmişler, yaratmışlar da, bunlar da karıştırmışlar da, bu, bu Allah'ın yarattığı mı yoksa öbürünün yarattığı mı diye, benim sanki yaratmakta ortağım mı var da, benden gayri bir şey yaratan mı var da, e, onlar da karıştırdılar işi de yani, bunu kim yarattı, şunu kim yarattı diye, e, ondan dolayı mı bana ortaklar edinmişler, ittikaaz etmişler? Ve vel kahhâr. Halbuki vahid olan benim buyruğu. Ancak odur. İşte orada vahiddeki maksadı nedir? Yaratmak ve icat etmekte olduğu zaman vahid ismini kullanır. Birdir. Ehad de bir. Vahid de bir. Ama vahidin birliği nerede kullanılıyor? Yaratma işinde bir. Tek. Başka yaratan yok anlamda bir şey. Oradan muhat kelimeden o tabii çıkar. Peşine geldiği için. Ama kulü vallaha ehad Habibi şöyle ki Allah tektir ehad. Burada ilersinden yine anladım. Orada nasıl gerisinden anladık? Başka yaratan mı var? Tek benim yaratan. Vahid orada yaratma işinde tek olduğunu gösteriyor. Burada ne anlıyoruz? Allahu u Samed. Kimseye muhtaç değil. Demil velemü ile doğurmamış, doğurulmamış. Anası yok, çocuğu yok, babası yok. Eşi yok, dengi yok, benzeri yok. Bu de ne anlıyoruz? Kimsenin ona benzememesinde tek. Şimdi e, başka yaratan yok, e, onun için tek yaratan odur, orada birliği tamam. Ama efendim diğer yönlerde de, sadece yaratma işi değil ki, diğer sıfatlarında da, fiillerinde de eşi benzeri yok, o da ehadle anlatılıyor. Onun için vahidin ayrı manası var, ehadin yukat manasında o bir diyorsun, tek diyorsun. Türkçe'de birdir, tektir falan ama e, hangi manalarda o oradaki vahdet Yaratma işinde ortağı olmamak. La şerikele ortağı yok. Yaratmakta ortağı yok. E tamam yaratmakta ortağı yoksa. Ehad sıfatlarında bir fiillerinde bir e, benzeri yok. E, orada da la şerikele. Orada da ortağı yok. Ben, benzeyeni yok. Hiçbir yönden benzeyeni yok. Yaratmakta benzemez ama başka yönden benzer. Asla benzeyemez. Başka yönden de benzeyeni yok. Hiçbir işte benzeyeni yok. Uyumayan var mı yani şimdi? Uyumamakta benzeyeni var mı? Ölmemekte benzeyeni var mı? Yok olmamakta benzeyeni var mı? Noksanlığı olmamakta benzeyeni var mı? Herkesin işinin ona düşmesinde benzeyeni var mı? E hiçbir işte benzeyeni yok. Onun vahid vahit oradaki ortağı yok. Yaratmakta, ehat burada hiçbir işte benzeri yok. Bunları beyan ediyor. Allah Teala kendini bize böyle tanıtıyor. Şimdi vahdaniyet teklik. Zaten Allah Teala'nın sıfatlarını sibyanlara bile, çocuklara bile e, saydırırken ilk e, öğretilecek şeylerde Allah'ın zati sıfatları, sübuti sıfatları e, maalesef şimdi belki de profesör olmuş, sübuti sıfat sayamaz yani. Öyle bir cahillik var. din Dindekileri konuşuyorum yani. Felsefe profesörlerinden konuşuyorum din, din profesörü olmuşlar, sübuti sıfatları sayamaz yani. Böyle cehalet var. Şimdi vücut, kıdem, beka, vahdaniyet diye saydığımız sıfatlarda. Vücut, varlık, beka son olmamak, kıdem, evveli olmamak, beka son olmamak, vahdaniyet tek olmak. Şimdi burada Mevla Abiza kendini nasıl tanıttı? Ben birim diye tanıttı. Fakat burada vahdaniyet vecileri çoktur. Şimdi bir defa zatında birdir. Zatı birdir, tektir, işte zatı gibi zat yoktur, tamam. Ama... Burada ne manası da var? Tehayyüz etmez. İnkısamı kabil değildir. Tehayyüze kabil değildir. Bu ne demek şimdi? İnkısam. İnkısam bölünmek demek. Şimdi Allah-u Teala'dan gayrı şey gökleri ele alsan parçalayabilirsin. Yerleri ele alsan parça parça yapabilirsin. Zaten kıta ne demek? Kıta parça. yüzü kaç kıta? Parçalanmış. Bir insanı ele alsan 80 parçaya bölebilirsin. ve ele alsan yani Allah'tan gayrı hangi mahluk hepsi mahluk Allah'tan gayrı hepsi mahluk e, mahlukattan hangisini ele alsan alsın, parçalanmayı kabul eder mi bölünmeyi kabul eder yani bölersen bölünür Allah Teala'nın zatında bir bölünme haşa bir cüzlenme bir tecezzi bir parçalanma haşa ha, işte birdir ne demek bir şimdi ben birim diyorsun ama adamı 80 parçaya bölerler yani <gülüyor> parçalamıyorlar mı insanları E o zaman neye görebilsin? Allah-u Teala'nın şimdi seni bir bütün olarak tutmasıyla bilsin. Parçalamadığı zaman parçalanırsın. E Mevla'da aşağı cüz olur mu parça olur? İşte inkısamı kabil değil. Ama Allah'tan gayrı her şeyde bölünme tasavvur edilebilir. Muhal değil yani mümkün. Ondan sonra yine zatı, zatında bir olması hiç bölünmeye müsaade değil. Bö onun hakkında... Bir ve parça ve bölünme düşünülemez. Birlik o manada. Var. Zatında birliğin ikinci manası tehayyüz kabul etmiyor. Tehayyüz ne demek? Mekan. İşte 13. için şimdi yine nokta nereye geliyor? Arşın üzerine oturdu diyen selefiler sapıktır, Ehl-i Sünnet'ten çıkmıştır yani. Veya Allah göktedir diyenler Ehl-i Sünnet itikadından inhiraf etmiş, ayrılmıştır. Çünkü Allah Teala'nın zatında birliğinin ilk manası Ee, parçalanmaması ikinci manası da mekan, mekana ihtiyaç duymaması ve mekandan münezze olması. Çünkü ben bir mekansız bir düşünülebilir miyim? İlla bir yerdeyim yani. Desen ki şeyde oturmuyorum koltukta oturmuyorum, sandalde oturmuyorum bir yerde oturmuyorum ve neredeyim? Havada uçuyorum. Uçuyorsam da yine bir yerdeyim. O havada mekan. Havada mekan. Başı var, sonu var, üstü var altı var durduğum yerin. Bir insan altı cihetle sınırlandıktan sonra uçakta bizim altı yönümüz yok mu? Uzaya gidenin, Mars'ta duran o astronotun cihetleri yok mu? Üstü var, altı var. Sağı var, solu var. Önü var, arkası var. Ne oldu? Mekanda oldu. Yani öyle havada duruyorlar ya böyle. Bazı gösteriyor işte uzaydaki uydular da böyle yer çekimi yoktu yani. Böyle uçuyor gibi oluyorlar böyle bir şey. Bir şey. Ha, bunlar mekanda değil mi? Tabii ki mekanda. Mekanda olmaz mı? Zaten ya e, şeyde hava cihazında, e, bir tüplerin içinde veya efendim e, ayda, güneşte, Mars'ta neyse. E, mekan hepsi mekan. E, onun için her şey mekana muhtaç. Mekana muhtaç olana da bir diyemezsin. Çünkü neden? Bir yerde dolayısıyla o onu ne yapıyor? E, efendim hesar altına alıyor, sınır altına alıyor. Altı cihetle Her yaratılmış altı cihetle yani yönle kuşatılmıştır. allah Teala mekandan münezzeh, cihetten münezzeh, yönden münezzeh. Mekandan münezzeh onun için birdir. Ne demek bir? E, mekana ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. E, mekanda nasıl dersen? Bu da zatındaki birliği. Mekana da ihtiyacı olmaması. Çünkü başka her şey mekana muhtaç. Peki sıfatlarında birdir. Ne demek? Hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de O'na benzemez. Ayet-i Kerime'de ne buyurdu? Misli, misli yoktur. Benzeri yoktur. Haşa ve kelle. Şimdi, hiçbir şeye zatı benzemez, hiçbir şeyde O'nun zatına, sıfatlarına, hiçbir vasfına benzemez. E öyle zaman ne oluyorsun tabii? Tek oluyorsun. İşte allah Teala'dan gayri hangi mahluk varsa, gezegen diyorsun, kaç tane benzeyeni var. Değil mi? İnsan diyorsun, hayvan diyorsun, cin diyorsun, melek diyorsun, peygamber diyorsun, hepsinin benzeyeni var. Ondan sonra fiillerinde birdir. Ne demek fiillerinde birdir? Yaptığı işlerde hiçbir şey ona ortak olamaz. Yaptığı işler. Yaptığı işler mesela kurban olduğum Allah'ımın yaratması, fiilleri, ef'ali ilahyesi, Ondan sonra gökleri yaratması, yerleri yaratması, yağmurları yağdırması, karları yağdırması, rüzgarları estirmesi. Git de git. Hiçbir fiilinde ortağı var mı? Yani rüzgarı estirirken bir şeyden yardım alıyor mu? Yağmuru yağdırırken bir şeyden istihane yapıyor mu? Ama geri kalan kimle bir iş yapıyorsa mutlaka yardım alıyor. Değil mi? Herkes birinden mutlaka bir şeyden yardım alıyor. Ama canlıdan, ama cansızdan, ama baltadan, ama tahtadan herkesin bir ihtiyacı var bir şey yapmak için. Ama sebeplere başvurmadan yaratan ancak allah Teala. Onun işlerinde ortağı yok. Bunları böylece inşallah düşüneceğiz. Ee, bu itibarla Rabbimiz Tebarek ve Teala vahittir. Birdir zatında da sıfatlarında da ...fiillerinde de... ...geçen ders e, buraya geldik de işte bunu konuşacakken bazı vakitler yetmedi. La şerike lehu zatının ortağı yoktur. İşte ortağı yoktur anladın mı? Zatında da yok, sıfatlarında da ortağı yaptığı işlerde, fiillerinde de ortağı yok. Bunu da anlamış olduk. İşte böylece. Efendim, her sabah akşam inşallah okuyorsunuzdur sabah akşam inşallah namaz kılıyorsunuzdur diyeyim tabii tabii. Daha evvel söylemem gerekir. Akşam ve sabah namazlarından sonra dünya kelamı konuşmadan, namazdaki oturuş vaziyetini bozmadan on kere e, okunan zikirin ne kadar faziletleri var işte falan. E, Dualar kitabında kaç tane hadis-i şerif var? Bu hususta. E i̇şte o zikrin manasını biraz şimdi daha iyi düşünürsünüz. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Tapılacak yok. ibadeti hakikaten yok. Vahdehu, teko var. La şerikele, ortağı yok. Bu manaları insan ortağı yok derken, insan biraz düşünmesi lazım. Ben Allah'ımı zikrediyorum ama Allah'ımın hangi sıfatından bahsediyorum yani? Yoksa ağzından çıkıyor, otomatiğe bağlamışsın, on kere okuyorsun, bir kere ortağı yok, de ne demek istiyor düşünmüyorsun. E Bu da ne olur? Yani belki edilen sevaplar lafızlara bağlıdır, işte okuduğun kelimelere, harflere bağlıdır, Allah cevaptan mahrum etmez diyelim ama... Huzursuz olan şeyler insanda etki ve tesir bırakmaz. Şimdi zaten bu derslerin sonunda bir fezleke çıkaracak. O fezleke de anlayacaksınız bunu. Allah Teala isimlerin sıfatlarını düşünmenin manasını. Ferdün, tektir. Fer tek demek. Sıfatlarında tek. Efendim, la mislele, benzeri yoktur. Bu tekit için cümleler getiriyor. Tekit için. Yani geçen deminden anlaşılanın... bir ilavesi, bir ziyadesi, lafzın ziyadesi, manada ziyadeleye delalet eder. Dolgun olur, güçlü olur, kuvvetli olur, tektir. Benzeri yoktur. Zatında da, sıfatında da, isimlerinde de. Ee, İmam Vasıtı-i Rahimeullah Evliyaullah'ın reislerindendir. Vefatı 320 yani. İlk Selef döneminden. Ee, bunbarek zat Ehl-i Cemaat ulemasının biricidir. Bir de ee, Tasavvufun da zirve iman vasıtı, tasavvuf tefsiri de var. Tasavvufta da zirvedir, e, bütün ilimlerde zirvedir. Evliyaullah'ın meşayihin de ulemasındandır. Şimdi bazı meşayih vardır, hepsi ulema sınıfından değildir. Bu meşayihin de ulemasındandır. Evet. O zat şöyle bir e, efendim e, kelam e, Mevla Teala hakkında buyurmuştur. E, bu sözü de bütün ulema beğenmiştir. Ve bütün ulema bu tariften dolayı metrusena etmiştir kendisi hakkında. Ne buyuruyor? leyse ise ke misli şey. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'deki en açık delil. Hani Allah'ın mekandan münezzehliği, benzerden, eşten falan falan En açık ayet budur. leyse olmadı. Kemisliği Allah'ın benzeri şey ön. Hiçbir şey Allah'ın misli mesili eşi benzeri değildir diyor. Buat-ı Kerime'nin tefsirinde... Bu zat buyurmuş ki İmam Vasılî evliya vellah ve ulemanın ve erüştettin reislerinden yani İmam Maturidi dönemi. Ne buyurmuş bakın şimdi işte tasavvuf sünni tasavvuf sahih tasavvuf ehli sünnetin e, bünyesinde olan tasavvuf işte budur. Mesela Allah Teala bana içime girdi hulul etti. Ben Allah Teala'yı e, görüyorum, konuşuyorum. benim Alene, uyanıkken diyor. Yani, rüyada tecelli olabilir. Rüyayı kabul ediyor el-i Bu e, Bunlar el dışı tasavvuf. Ama el-i tasavvufunu imamlarından, yani imam kuşeyriden bile önce bu zat mana vermiş. Leyse ke zatihi zatun Allah'ın misli bir şey yoktur. Ayetinin tefsirine baksın. Zatı gibi zat yoktur. Zat öz varlığı. Zatı gibi zat yoktur. Ve la kesıfeti sıfatün. Sıfatı gibi sıfat yoktur. İlmi, sıfatı, işte işitmesi, sıfatı görmesi, sıfatı, sıfatı gibi sıfat yoktur. Vela <gülüyor> ismün? ismi gibi isim yoktur. Hel te'alemule husemiyya. <gülüyor> Allah'ın adaşını biliyor musun diyor Kur'an? İsmi gibi isim var mı? Allah diyebilir misin kimse? Rahman da diyemezsin, Rahim de diyemezsin ama şimdi tabii Er-Rahman, Er-Rahim olan Allah'a mahsus, Elif-Lam'la Geri kalanlar bu millet biraz iş şey ettiler yani Kadir, Kadir, Aziz, Gafur, Mafur bir şeyler ettiler Halbuki öyle olmaz Yani Abdül Gafur, Abdül Aziz, Abdül Kadir olacaktı idi. Bu abdleri kısaltıyorlar Şimdi de baştan da koymamaya başladılar Eskiden koyardılar, abdik kısaltırdılar E şimdi yepten koymamaya başladılar Yepten adamın adına efendim, aziz dediler, Şekür dediler O da olmaz Ha tamam Allah'ın ismi El Aziz'dir El Aziz'dir. Elifle Fakat yine de ben eserlerde gördüm. Bunlardan ihtiraz etmek lazımdır. Ya Abd ile koyacaksın. Tamam mı? Abdül Gafur, Abdül Kahar, Abdül Cebbar, Abdül Razzak, Abdül Fettah, Abdül Ali, Abdül Kabiz, Abdül Basit. Bunu tamamız. 99 ismin hangisine, 1001 ismi bulsan hangisine, Abd'e eklersen onun kulu olursun. Bu yakışır. Ama e, tabii ki İsimleri kendine mahsustur. İsmi gibi isim yoktur. Yani sen, aziz olan Allah'tan başka var mı ya? Kadir olan Allah'tan başka var mı ya? Yani? O isim nasıl takılacak? Evet. Ve la kefi'liyi Fiili gibi fiil yoktur. Fiili gibi fiil. Yani işi gibi iş yapan yoktur. Ancak sen efendim e, isim isme benzerlik bakımından e, bir şey dersen. Dersin, işte diyorum sana, bu adam merhametlidir dersin. Merhamet Allah'ın sıfatıdır. Bazı kullarına da bu sıfattan vermiştir. Onun için Allah e, rahmet sahibidir, felancı da merhamet sahibidir dersin falan. Böyle isime benzerlik gibi bir şeyler görünebilir. Ama bu asla nerede Allah'ın rahmeti, Rahman'ın rahmeti, nerede bir kulun merhameti yani? Bunlar kıyas edilebilir. Bazen diyor isim kelime şeyinde geçebilir. E zaten allah Teala'nın tekalleku bi ahlakıyla onun ahlakıyla ahlaklanın. Yani allah Teala'nın sıfatlarından sizde bulundurun diyor hadis-i şerifte. Ne demek? Acıyıcıysa sizde acıyıcı olun. Affediciyse sizde affedici olun. Özrü mazereti kabul ediyorsa sizde size özür dilenince kabul edin. Bunlar tamam. Allah'ımızın sıfatlarını ama sen nerede sende o sıfat? sıfatı gibisi yoktur, ismi gibi isim yoktur. Ancak isim benzerliği teşbihte hata yoktur yani falan adam da affedicidir dediği zaman tabii bunu Allah'a ortak etmiş olmuyorsun aşağı. Çünkü o da kendine göre Allah'ın bir sıfatından aldığı nasip kadar affedicilik yapıyorsa yapıyor. Nerede Allah'ın affediciliği kadar kim affedebilir? Evet ve celletiz zatul kadimetu en yekuna la sıfatu hadise Ezeli olan, evveli olmayan zat-ı kendisine sonradan bir sıfat gelmesinden yücedir ve münezzehtir. Çünkü allah Teala ezelde var iken, bütün sıfatlarıyla kendisiyle beraber vardır, sonradan hiçbir sıfat kazanmamıştır. Ama biz öyle miyiz? Biz yaşadıkça, büyüdükçe, yetiştikçe, geliştikçe her dakika yeni bir sıfat kazanmaya çalışıyoruz. Kısmen de olsa. Çünkü neden? Ezeli değiliz. Sonradan yaratıldığımız için sıfatlarımız da sonradan sonradan geliyor. Ama Allah Teala buda Sonradan olmuş bir yaratılmış bir mahlukun ezeli bir sıfatı olabilir mi? Şimdi ben sonradan yaratılmışsam 52-54 sene evvel icriye göre konuşalım. 54-54 buçuk 54, 54 sene evvel esamem yoktu. Esam ismim yoktu. Esamem yoktu. Anam babam bilmiyordu ki böyle bir şey olacak. E şimdi ben yaratılmışım şu kadar senedir. Şimdi benim bir sıfatım ezeli olabilir mi ya? Bu nasıl imkansızsa allah Teala'nın da sonradan ona bir sıfat kazanması yeni bir sıfat kazanması muhaldir, imkansızdır. Çünkü onun evveli yok, üstün sıfatlarının da başı başlangıcı yoktur. Bu şekil anlamamız lazım. Üstaz Ebul Kasım'ı Kuşeyri Hazretleri buyuruyor ki İmam Vasıtı Evliyaullah'ın reislerinden işte bu sözün sahibi İmam-ı Vasıtı'yı bu sözle beraber itikat ve tevhid Allah-u Teala'yı birleme, tek kabul etme meselelerinin cümlesini bu ibarede cem etmiştir diyor. Nasıl bir söz söyledi ki diyor. Bütün tevhid meselelerini ciltler dolusu kitap yazsan hepsi döner bu kelimelerde toplanır diyor. İmam-ı e diyor. Kazı yaz da bunu naklediyor. E, şifa Şerif sahibi bu sözü. Bu sözden dolayı medhu senada bulunuyor. Evet. allah Teala ferttir tektir. Efendim e, ne ve وَمِنْ كُلِّ شَيْنْ غَلَقْنَا زَوْجَيْنِ Biz her şeyi çift yarattık. Mevla buyuruyor. Niye çift yarattık? Hayvanlar çift, insan çift, efendim hayvanların türleri çift, insanların türleri çift, efendim gökler, karşılarında çifti yerler var. Gecenin karşında çift, efendim e, gündüzü var, efendim e, ayın karşılığında işte efendim güneşi var, o gecegenin karşılığında bu gecegen var, hepsini çift. Yani şu anda bir elektrik prizinde bile değil mi çift var. Yani e, gideri var, geliri var, işte efendim e, iki, iki taraflı olmasa fiş çalışmıyor, trafo çalışmıyor, kofra çalışmıyor. hepsinde çiftlik mülazası var bütün mahlukatta mutlaka yani işte ne diyorsunuz ona siz anti bilmem ne işte o eksi artı diyorsunuz yani eksi artı diyorsunuz. bu eksi artı e, çiftlemesini bulamadığınız noktada o iş çalışmıyor o yani dolap dönmüyor yani mutlaka o artı eksi şeyini, dengesini sağlamanız lazım. Çünkü Mevla her şeyi birbirine muhtaç yarattım. Çift yarattım. Ve minkül şey halak nâ zevce. Niçin çift yarattım? Lealleküm tezekkerûn. Ola ki siz düşünür de anlarsınız ki bu kadar çiftleri yaratan elbette tektir. Celle şahı, Celle cilal. Onun için, allah Teala'nın tekliğini anlamanız için. Ferttir, tektir. E, tektir eee Her şeyde ihtiyaç vardır. Muhtaçlık vardır. allah Teala'da muhtaçlık yok. Efendim bir insan işte yok evlenmediğim yolum yok çocuğum yok şuyum yok. İlla yine bir şey birine muhtaçtır. Birinden yardım alacak. Bir işi düşecek yani birine. Teknik Allah'a alemin. Şubesi allah, allah Teala alemler yani yaratılmış ne kadar varsa hiçbirine ihtiyacı yoktur. böyle bir zat tek var, ferttir, tektir, çünkü neden ihtiyaçsızdır? Geri kalan her şeyin bir şeye ihtiyacı vardır, o zaman ne oldu? Tek, tek olamaz. Efendim, ferttir, tektir, ee, misli yoktur, işte bunu da beyan ettik. İşte bir kelime söylüyor, ne diyeyim sana, satırın beşte biri, altıda biri değil. Ama işte saatlerce konuşabilirsin, Ferdun la mislele. Kelimeye bak. Ferdün, tektir, la, de, la yoktur. Ama bak konuşup duruyoruz. Anlatmak için. Daha da ne kadar anlatılacak şey vardır mutlaka. Şehlerde, haşehlerde. E, vaktimiz yoktur. İlmimiz de yoktur diyelim yani. İlmimiz de yoktur. Ne yapacağız Mevla? Samedün, la vıdde, leh. Samettir, zıttı yoktur. İşte bunların hepsi vahittir, şeriki yoktur. o anlattım baştan beri. Ferttir, tektir, misli yoktur. Samettir zuttu yoktur. Şimdi samettir ne demek? Allahu samet. Bütün ihlas-ı diyor. Herkesin bütün namazları ihlasla. Ama samedi bilmek lazım. Samettir. Sametin birkaç tane manası var. Ben size birkaç tane, üç tane kavil söyleyeceğim samette. Üçü de ya o ya o değil. Bak şimdi. Şimdi bazen üç mana olur ya o ya o ya o istediğini tutal. Bu öyle değil. Üç mana'nın üçü de Allah Teala hakkında sahiptir. Yoksa ya bu ya bu olmaz. Üç tane manası özel manası var. Üçü de Allah Teala hakkında geçerlidir. Mesela birinci manası nedir? Yemek yemez. Samet. Ne demek? Yemek yemez. Allah Teala'dan gayri yemeden yaşayan yoktur. Ha. Ne bunu estağfirullah ayet-i kerimesinde? Yut'imu ve la yut'am. O Allah ki Celle Celaluhu ayet-i kerimenin başına aklıma geldi. Kul e gayrallahi ettehidü veliyyen fatiris semavati vel ardu ve ve yut'imu ve la yut'am. En'am suresi diye yani hatırlıyorum. Habibim şu müşriklere, şu putperestlere, şu bana ortak koşanlara yani şimdi bu Noel belası, zırvası. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. İddiası, iftirası, haşa. Ve İsa Aleyhisselam 3 ilahtan biridir, haşa. Nasıl oluyor İsa Aleyhisselam? Hep yemek yedi. İşte Allah-u Teala samettir. Şimdi ne buyuruyor? Habibim şöyle ki onlara ben hiç Allah'ı bırakıp da başka bir dost edinir miyim? Allah'tan gayri bir Rab edinir miyim? Bir ilaha tapınır mıyım ben? Deli miyim? O Allah ki Kökleri yerleri yoktan yarıp yaratmış. Ve ve yut'amu herkesi o yediriyor. Ve la yut'amu o yedirilmiyor. Yani yemeğe muhtak değil. E böyle Allah bırakacağım da kimiden, kimi dost edineceğim de ona itimat edeceğim, ona tevekkül edeceğim. Yandım o zaman. <gülüyor> Bitti işim benim. Çünkü benim gibi faniye, kendimden aciz mahluka e, dayanırsam duvara dayanmaktan beter olurum. Yani hiç olmazsa duvarı yine ...deprem olana kadar belki durur. Adam birden gider. Nice evlerin duvarı duruyor, içindekiler gitti çoktan. Yani... ...Allah'tan gayrı dost mu olur? Yani hakiki dost. Ne demek? Tapınılacak, veli. Yoksa Mevla'na, Mevla dost, o başka. Kö, Azatlık köleye de Mevla diyorlar. Efendim, ait Kerime'de de mevali, Mevla'lar geçiyor köleleri. O ayrı bir şey, o lügat manası. Dostum, arkadaşım falan falan. sahip sahip de arkadaş efendim malik dair bir şey. Bunlar lukat manasında. Dedik ya ismin isme muvafakati bakımından olur. İsim isme benzeyebilir. Adam eee bu evin maliki bu maliki kim desen adam adam da dese ki maliki efendim falan adam dese. Bu adam dinden çıkmaz ki. Her şeyin maliki Allah dursam bu evin maliki nasıl? Yav kardeşim ne diyor Ehl-i Sünnet? İlla amin hayzı muvafakat-i isme isme. İsmin isme muvaffakatı olur yani. Malik kelimesi mecazi anlamda bu şeyin malın sahibi. Ya malın sahibi diyorsun. Hani bunun ilk sahibi derler. O zaman da sahip sade Allah'tır. O zaman bu sahibi benim desen sen de mi gavur olacaksın? Yani isim bakımından konuşulanları konuşmuyoruz. Mevla, hakiki dost demek. Mevlana. en te Mevlana. Bizim Mevlamız sensin. Ne demek? E, Konya'daki Mevlana'dan bahsetmiyoruz. Eğer Sahibimiz Yaratıcımız Yaşatıcımız Her şeyimiz sensin O ancak Allah'tır Ama Konya'daki Mevlana'ya Mevlana denir mi Celal-i Hazretlerine Denir Niye denir O da bizim yarımızdır Dostumuzdur Sevdiğimizdir e Bize himmet eder Şefaat eder Allah'ın dostudur Ha O manada diyoruz ona Yoksa bizi Yaradan yaşatan manasında Demiyoruz ki ona Ne gibi malın sahibi Benim diyorsun da e Malın sahibi Bunda anlamayacak ne var İşte İslam oğla bunu anlamıyor. Aziz Bayındır bunu anlamıyor. Allah'tan başka Mevla yok. Ya Allah'tan başka Mevla yok. Hakiki Mevla yok. İşte mecazi manada işte evin maliki diyorsun. O zaman ne olacak? Her şeyin maliki Allah değil mi? Bu malın sahibi kim diyorsun? Arabanın sahibi gelsin diye bağırıyorlar. Çıkıyorsun gidiyorsun. İlan yapıyorlar diyorlar. Bir şey kaybolmuş. Saatin sahibi gelsin. Anons yapıyorlar havaalanında. Sen de gidiyorsun. Kim bunun sahibi diyorlar? Sahibi benim diyorsun. E gavrum olma olman lazım. Neden? Allah'tan başka sahip yok. Her şeyin sahibi Allah o zaman. Biz mecazi manada sahibiyiz. Malikiyiz. O bizim dostumuzdur Mevlam. Dost demek Türkçe'de Mevla'nın Türkçe'nin dost. O zaman kimseye dostum demeyelim. Onu konuşmuyoruz. Bu ne cahilliktir ya? Böyle bir, bir, bir cehalet olabilir mi ya? Bunun şirkle ne alakası var? Bu manaya da ben adama diyorlar şirke düştün. Bunlar. Selefi bile olamaz bunlar. Yani IŞİD kafasından daha ecel bir kafa bunlar. Bunlarınki. Biz son demiyoruz. Veli, allah Teala'nın isimlerindedir velisi. E peki diyorsun ki e, nikahta ne lazım? Şafii mezhebine göre veli lazım. Bizde şart değil olsa iyi olur. E bu kızın velisi kim? Okula çocuk yazdırıyorsun. Ne diyorlar? Velisi kim? E veli, veli sahip demek. O zaman o da gavur oldu. E, Müslüman kalmaktı memlekette. Sen de diyorsun ki bu çocuğun velisi veli. Halbuki hakiki veli kimdir? Hüvel veli fe hüvel veliyyu diyor Ancak veli Allah'tır o zaman velisiyim de deme Sahibiyim de deme, malikiyim de deme Biz de senin mallarına el koyalım Soralım sana sahibi ben değilim dersin Ben de benim derim Senin mallar bana geçer O kadar iş kolay mıdır? Ne cahillik lazım gelir? Onu demiyoruz Bir Allah ki Celle, Celle gökleri yerleri yoktan yaratıyor Her şeyi yediriyor, kendi yedirmiyor. Hakiki sahip odur. Veli hakiki sahip. Hakiki Mevla, ancak Allah. Hakiki koyduğun zaman ancak allah Teala. Peki. O zaman efendim Rabbimiz Tebâreke ve Teala yemiyor. Yemekten münezzeh, yemek ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü muhtaç değiller. Samed'in bir manası yemez. Şimdi Meryem Valide'ye Üç ilahtan biri diyorlar İsa selam adı üç ilahtan biri diyor Allah beraber Celle Celaluhu yapmışlar onu üç ila e Şimdi nasıl üç ilah olacak? allah Teala yemekten içmekten münezzez İsa aleyhisselam yiyordu, içiyordu. Az yiyordu, çok az yiyordu ama yiyordu, yemeden yaşayamaz Ama allah Teala yaşatırsa yaşar, Şimdi ikinci kat semada daha ölmedi e Şimdi meleklerin hükmüne girdi, Şimdi yemiyor Ama dünyadaki bünyesi dünyadayken, dünyada herkes yeme muhtaç etmiş Mevla. Peygamberler dahil. Ama 10 günde bir yer, 40 günde bir yer ayrı de var. Herkesin gücü, peygamberler kadar kimsenin gücü yok. Musa Sallam 40 gün oruç tuttu hiç iftarsız savursuz Onu demiyoruz. Ama yine illa yiyecek. Onun için zaten İsa Selam'ın ve Meryem validemizin ilah olmadığını ispatsa dediğinde ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Kâne külâni t taam. Meryem deisiha da yemek yiyorlardı. Onlar nereden benim ortağım olacaklar? Ne demek yemek yiyorlardı? Yemek yiyen muhtaçtır. Ben muhtaç değilim. Peki yemek yedikten sonra ne lazım gelir? Büyük haptes küçük haptes lazım gelir. E büyük abdest, küçük haptes yapan nedir? Muhtaçtır. Noksanlık sıfatı var. Noksanlık sıfatı var. E o zaman Allah Teala bile ben noksanlıklardan münezzehim. Ne yerim, ne içerim? ne hiçbir şeye ihtiyaç hissetlerim. Değil mi? İhtiyaç yedim yemek içmek ihtiyaç ya bu sefer ne olmuşsa otobüsü durdurursu. Hacet molası. Erkek tuvalete. Otobüs durup durmaz herkes tuvalete. E neden? E kaç saattir otobüs durmadı? Sıkıştı var. Hacet ihtiyaç. Yiyen içen buna mutaçtır. Me la mutaş değildir. Samet. E Samed'in birinci manası budur. Onun için Allah Teala'dan gayri samet yok. Yemekten içmekten münezzeh olan yok. Bu itibarla da e, Hristiyanlar zalimdirler ve müşriktirler ve Allahu Teala'ya müfteridirler. İftira ediyorlar. Ahmed ibn Ambelaz'e de işte mübarek zat e, bir Hristiyan gördüğü zaman Bağdat'ta tabii Çık Hristiyanlar da var o zaman. Hemen gözlerini kapatırmış, bakmazmış yüzüne. Derlermiş, dedi, kadın değil, bir şey değil yani, avret değil, namahrem değil. Efendim niye gözünüzü kapatıyorsunuz? Dermiş ki Allah'ın oğlu var, haşa, Allah'ın ortağı var, oğlu var, hanımı var e, diye Allah'a iftira eden birine e, bakma Ya dayanamıyorum dermiş, dayanamıyorum. Yani nasıl bir, bir kul Allah'a iftira edebilir? Bu madem ki Allah'ın oğluna inanıyor, hanımına inanıyor aşağı Allah iftira ediyor. Onun için bir kul hani günahkar tamam ama Allah'a ortak koşan ve iftira yapan, benim Rabbime iftira yapana bakmaya tahammül edemiyorum dermiş. Tahammül edemiyorum. Şimdi ne oldu bizim Müslümanlar? Mesajlar yeni yılınızı da geçtik, Noel'i de geçtik, Christmas, Christmas. Gavurca bir laflar şimdi türemişler. Bütün Müslüman geçinenler, adı Ahmet Mehmet olanlar, Fatma Aişe olanlar, Christmas yapıyorlar. Şey, mesaj atıyorlar birbirine. Christmas'ını kutlu olsun. Bir de gavurca bir şey de unuttum yani. Diyorlar da aklımda kalmıyor bu gavurcaları. Yahu siz ne işsiniz ya? Ne yapmak istiyorsunuz ya? Sen e, kafirlerin Noel'i bu İsa selamın doğumunu kutlamak değildir. Bu İsa selamı Allah'a ortak etme de. Çünkü Hristiyanlar mevlid kutlamıyorlar. İsa Aleyhisselam doğdu diye Allah'ın bir peygamberi doğdu. Meryem e, validemiz bir e, peygamber doğurdu diye kutlamıyorlar. Onlar Allah doğurdu diye kutluyorlar. Haşa ve kella. Kardeşim şirk. Şirk merasimine en ufak tazim, en ufak katılmak, en ufak iştirak insanı helak edin. Allah muhafaza etsin. Ama bu millet bundan... Çok normalleşmeye başladı, eskiden biraz daha şeydi, şimdi hepten bu iş Sıradan bir iş oldu yani, çok normale geliyor halbuki Nicelerinin din ocakları batıyor, nicelerinin itikat yuvaları yıkılıyor, niceler ahirete perişan olurlar Onun için Allah Teala'nın sıfatına e, şirktir bu ya, samet sıfatına işraktır bu, iftiradır bu sen Ondan gayrı samet yok, ondan gayrı ilah yok, ondan gayrı tek yok mabut yok Lâ ilâhe illallah. Evet. Samed'in ikinci manası efendim. Buradan niye Evel Kavl-üs-sani'ye geçecek? İkinci manası mutlak manada herkes onu kasteder. Yani Herkesin işi ona düşer, onun işi kimseye düşmez. Kitap oradan versene. Bu sahneye alma, kavlus sahneye almamışım. Kavlus sahni Samedün bulamam. Samedun lazuddele, e, kavlus demedi. Efendim. E, birincisi ne dedik? Yedirir yemez. Yemekten içmekten mutlak man manada münezzehtir. İkincisi ki en meşhur manadır. Biz de Lukat manası olarak bunu veriyoruz. Herkes O'na muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. He? İşte çizilmemiş, ben anladım çizmediğimi. Efendim, kurban olduğum. Tebareke ve Teala. İkinci manasında samettir yani cevfi yoktur. Cevfi yoktur e, çünkü Yahudiler e, ilahlarının e, bir sureti ve şekli olduğunu... Ve bu şekli sureti olan ilahların içinde, içinde bir boşluk olduğunu e, iddia ederler. Allah'u Teala samet olduğunu beyan ederek benim suretim yoktur, şeklim yoktur, cismim yoktur, cevfim yoktur, içim yoktur, içimde boşluğum yoktur, cüzüm yoktur, parçam yoktur, terkibim yoktur, parçaları yok ki birleşmiş olsun. Bileşim değildir. Bütün mahlukat ya bileşimdir, mürekkeptir bir şeylerden. ya da cüzdür parçadır tek parçadır ya da parçalardan birleşenlerdir. Bütün mahlukat, gök, yer, içindekiler, arasındakiler, dışındakiler ne kadar yaratık varsa cüzlerden biridir. Ya bir tek parça dersin, bu dersin atomdur, atomu da parçaladılar, parça en son parçaya inersin, tek parça dersin, cekbar cüzdür. Ama bu cüz birleşime müsaittir. Bir cüzde eklerst ola. Allahü Teala cüzlükten de münezzehtir, terkipten de münezzehtir. Onun için Allah Teala sureti yoktur. Samettir demek ikinci manaya göre sureti yok. Şekli yok. Nesi yok efendim? Mesafesi yok, sınırı yok, boyu yok, eni yok, boyutu yok, içi yok, boşluğu yok. Cüzü yok, parçası yok, parçalardan da derlenmiş değil, bileşim de değil. Münezzeh. Münezzeh, münezzeh. Çünkü bütün bunlar ihtiyaçtan hasıl olan şeylerdir. Bir illa parçaya muhtaç. Şuna muhtaç, buna muhtaç. allah Teala hiçbir şeye muhtaç değil. Samede ikinci mana onu vermiş. Fakat esas mana üçüncü manadır. Bu üçüncü manada e, Kulü Allah hatta bizim verdiğimiz manadır. O da ne buyuruluyor? Samet'tir. E, yani herkes ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. En kolay manası budur. Ve bütün e, lügat ehlinin ve tefsir ehlinin ihtilafsız ittifak ettiği manadır. Deminki manalar da Allah Teala hakkında sahittir. Ya o ya o demel hüzum Üçü de geçerli olmakla beraber. En meşhur mana şudur. Rabbimiz Samet'tir. Herkes ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. Şimdi diyor ki Samet'tir. Zıttı yoktur. Ne demek zıttı yok? Şimdi bana zıtlık yapacak birinin ters düşecek birinin benim gücümde olması gerekir. Benim kadar ilmi Benim kadar malumatı veya benim kadar hangi konudaysa, benim kadar sanatı, benim kadar becerisi, benim kadar abuzası veya ben güreşçiysem benim kadar kuvveti, hatta koşucuysam atletsem benim kadar hızlı yürümesi vesaire vesaire. Bir şeyin efendim zıtı olabilmek için o şeyin karşısında dikilebilmek için onda olanın sende de olması lazım. E şimdi bir şey Sadece sende olursa sen tekel olursun Herkes sana muhtaç olur o işte Veya her işte Ama senin kimseye eşin düşmez neden O noktada muhtaç değilsen eşin yok eşitin yoksa i̇şte Allah Teala samettir zıttı yoktur Çünkü kimseye muhtaç değil ya Zıttı yok zıttı olabilmesi için ne olması lazım Zıttının da onun gibi Sıfatlara sahip olması lazım e Zıttı olsaydı ne olurdu Zıttı olsaydı samet olmaz niye samet olmaz O zaman adamın biri der ki, bu Allah benden çok namaz istiyor, çok oruç istiyor. Ben namaz kılamam, oruç tutamam, zina etmeden duramam, içki içmeden duramam, Noel kutlamadan duramam. E ne olacak? Allah'ın bir zıttını bulayım da, gidip ona müracaat edeyim, işlerimi ondan göreyim bundan sonra der. Zıttına müracaat eder. O zaman ne olmaz? Samet olmaz. Ne demek? Herkesin işi ona düşmez. Bazılarında işi başkasına düşer. Ama böyle bir şey var mı? E şimdi Efendimiz hep böyle derdi. Yani allah Teala'nın ortağını mı buldunuz da, o size içkiyi helal etti, o size zinayı serbest etti, O, o size yalanı serbestin, Namazsızlığı serbest etti benzemeyi serbest etti Siz allah Teala'nın ortağını mı buldunuz da ona gittiniz de Allah'ın azabından kurtulduğunu zannetiyorsunuz E samettir Zıttı yoktur e, Zıttı olmadığına göre Karşısına dikilecek bir varlık olmadığına göre Ondaki sıfatlara sahip Bir varlık olmadığına göre Onu bırakıp kim kime gidecek Kimin işi kime düşer Düşse ne olur Herkesin işi yine sonunda ona düşer Her şey sonunda, eninde, sonunda ona muhtaçtır. Böylece kendisi terk edilip de asla zıttına, nittine, eşine, benzerine, ortağına, şerigine gidilecek bir durum yoktur. Çünkü tektir ortağı yoktur. O halde herkes de mecburdur. Dünyada da, ahirette de onun kapısını çalacaktır. Ateist, ateist, bilmem ne ist, deist, meist. Uçakta sallanma başladı mı? Allah Allah demeye başladı. Ataistim diyor ki de bir Bismillah diyor. Bu bakıyorum ataistim diyenlerin çoğundan inşallah diyor. Maşallah diyor. Bu nasıl ataistiktir? Ataistikten de haberleri yoktur. Cahillik öyle bir rezilliktir ki. Cahilden yavur bile olamaz. E çünkü gavur olmanın da bir standartı vardır yani. E şimdi sen inşallah deyip de nasıl diyorsun? Adamın biri bana demesin ki inşallah Allah vardır dedi. <gülüyor> yani böyle çatlaklara da çatıyorum arasına. Ya inşallah dedi mi Allah vardır diyor. Ha ve kellah. Bir de inşallah. <gülüyor> estağfurullah. Yani güldürüyorlar, güldürüyorlar. Çok filozofum zannediyorlar ama insanlara maskara oluyorlar yani. Onun için zıttı yoktur ki o terk edilsin de zıttına gidilsin. Eşi yoktur, ortağı yoktur. Münferidün tektir. Lanit dele. Münferidün yine geri ki sıfatın efendim şeyidir. Tefsiridir. tefsiri mahiyetindedir. allah Teala münferittir. Bütün hazineler ona aittir. Gayrimütenai, namütenai hazineleri vardır. Yükseklerde, alçaklarda, görünen, görünmeyen, kayıpta, şahadette. efendim, bütün hazinelerin anahtarı, sade kendinin tasarrufundadır. Dilediği kapıyı, dilediğini açar, dilediğinden, dilediğini kapar. Efendim, la nittele, nitli yok, misli yok. E, misli yok demek, yani yani Hiçbir bakımdan misli yok. Çünkü misli yok dediğim zaman bir noktada benzeri yok başka noktadan benzeri çıkarma acaba. Ama nit kelimesi öyle bir şey ki genel manada hiçbir yönden en ufak bir mumaselet zerre kadar bir benzeyiş noktası bile kimsede yoktur. En ufak bir noktada zerre kadar benzeri, benzeri olmamasında nit kelimesi kullanılıyor. Misil genel manada benzeri yok nit lanittele nit, nit yok. Ne demek nitti yok? Hiçbir konuda zerre kadar benzemen veci bile yok. Kurban olduğum. Rabbimiz tebârake ve teâl. İşte biz <gülüyor> o Allah'ın kuluyuz. Celle o Allah'a ibadet ediyoruz. O Allah'a namaz kılıyoruz. O Allah'a yalvarıyoruz. Ona dua ediyoruz. Evet. Ondan istiyoruz. Evet. Şimdi nitti yoktur. Nitti yoksa olsa, misli olsa karşısına çıkar. Mukabele eder. Alemde var mı böyle bir e, karşısına çıkan Bu yönetim gücünün, bu göklerin yerlerin yöneticisinin karşısında ters bir hareket yapabilen bir şey gördünüz mü? Duydunuz mu? Nitti yok. Zıttı olsa ona galip gelmeye çalışır. Savaş çıkartır. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Efendim, misli olsa ona bir yönden benzer. benzer Benzerini duydunuz mu? Şeriki olsa harp çıkarır. Münazığa eder. Ortak ortaklarla bütün ortaklar kavga ediyor. Ayrılıyor. ediyor. Efendim, o der ki güneş Çaldıracağım. O der ki yağmur yağdıracağım. O der ki ben, ben şöyle istiyorum. Şurayı mamur edeceğim. O der ki ben orayı harap edeceğim. Hiç böyle bir şey allah Teala'nın dışında irade sarf eden duydunuz mu? İstediğini yapıyor. Kimçi çıkarabiliyor? He, kurban oldum. Tebâreke ve Teala. İşte böylece rab Teala bütün bunlardan münezzehtir. Çünkü ilahlıkta münferittir ve tektir. Kemal sıfatlarda efendim, vahittir. Eşsiz ve benzersizdir. Ehaddir. Samettir, doğurmamıştır, doğulmamıştır, eşi benzeri olmamıştır ve olmayacaktır. Lem yezel ve la yezel. Ezelden ebede kadar vardır, var olacaktır. Her şey fanidir, yok olacaklar. Bu kadar. Yani bu, ben çok daha ileri gideriz dedim. Ubedlı Hoca'ya da bayağı ders hazırlattım ilerden. Yani kağıt çıktı, hazırlattım ama bu kadar. Yani e, üç, dört kelime... Kelam diyelim, kelime demeyelim. Dört kelam okuduk. Yani dört kelam bir satır okuduk. Bütün bu dersimiz ama arada çok ayet okuduk, hadis okuduk. Bayağı bir şerh ve izah yani ulemanın nakillerini bense beyan ettim. Ve lakin okuduğumuz bir satırlar. Tamam mı? Vahidün la şerikele. Tamam mı? Ferdün la mislelele. Samedün la zıddele. Münferidün la nittele. Bunların hepsini topladığın zaman bir satır eder. Kulullah kadardır. Kulullah kadardır. Ama Mevla'dan ne kadar bahsettik değil mi? yüce Rabbimiz'i ne kadar methettik haşa. Bizim methemize muhtaçım biz. Biz methettiğimiz rezillik bizimki ya. Oy kurban olduğum sen kendini methettiğin gibi için buyuruyor. En teke mâsnehi teâlâ Biz seni öveceğiz. Övgüyü sayıp bitiremeyiz. Ya Rabbi sen kendini nasıl övüyorsan sen kendini övdüğün gibisin. Seni sen bilirsin. Sen tanırsın. Biz ne tanırız? Tanıttığın kadar. Onun için İmam-ı Gazali neyle başladı? Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki bize kendini tanıttı. Onun için çok hamd ediyoruz. En büyük iyiliği bize kendini tanıtması. Yoksa yemek vermesi, içmek vermesi, hanım çocuk vermesi. Bunlar en büyük nimet değil. En büyük nimeti bize kendini tanıtması. Onun için bütün hamdler bize kendini tanıtan Allah'a mahsustur. Noktalıyoruz, geliyoruz. elham diye dersin başına. Bize kendini ne diye tanıttı? Tek olduğunu, ortağı olmadığını, eşi olmadığını, benzeri olmadığını, yemekten içmekten münezze olduğunu, efendim şeriki olmadığını, muadil olmadığını, zıttı olmadığını, efendim noksanlıklardan münezze olduğunu sıfatlarıyla beraber bize tanıtan Allah'ımıza hamdü senalar ederiz. Allah bu marifet ve tanıma üzere yaşayıp son nefesi de bu marifetullah ve bu itikad üzere efendim bitirmeyi cümlemize nasip müessere eylesin. Amin. Şimdi e, bir önümüzdeki salı biz ders yapacağız dedik ama... E, tabii bu geçen derste de siz canlı yayında takip ettiğiniz üzere bazı kardeşler orada hatırlattılar. Ben sene sonu mene sonu. Ben Hicri yılbaşıları çok biliyorum. Muharrem'in birini çok iyi takip ederim. Aşure'yi çok iyi takip ederim. Mevlid'i takip ederim. Ama e, 2017 bitiyormuş yani Aralık falan hiç haberi Yani şey olarak biliyorum ama haftaları takip etmiyorum çünkü. Dinimizin hükümleri biliyorsunuz hicri seneyle ve ayla sabittir. Ee, bu itibarla e, oradan arkadaşlar dediler ki işte bu şey var. E, yılbaşı gecesinde sohbet yapacak mısın, yapmayacak mısın? Millet de yapmanı istiyor falan dediler. Biz de orada konuyu şey edemedik yani orada e, sohbetin canlı yayınında karara bağlayamadık ne yapacağımızı, ne edeceğimizi. Sonra istihareler ve istişareler neticesinde yani Fatih'te olması e, münasip oldu. Aşağı mescitte zaten demiştim o zaman da olursa orada olur. Aşağı mescid geniştir, üst katı da var. E, şimdiki yaptığımız yeri de açılacak. Yani üst, orada hemen hemen dört kat bayağı bir yer var. Gelenler yolda kalmaz inşallah. Gerçi bu yılbaşı gecelerinde Hristiyanların şirk merasimlerine e, tepki için o kadar fazla gelen oluyordu ki sohbetlere. Ne Kadir gecesinde öyle cemaat olurdu. Bu külliyenin doldukları... yolların almadıkları, köprülerin tıkandıkları... ...hep ne zaman oluyordu? Yılbaşı gecesi. Mevlüt diyorsun, şu diyor, diyor, herkes bizim camide de şey var. Kandil var. Bizim camide de hoca vaz ediyor. Herkes kendi bir derneğinde, vakfında hizmet yapıyorlar. Kandillerde çok izdiham olmuyordu. Ama bu noktada herkes bir program yapmadığı için... ...Diyanetin camilerinde de zaten... ...Anti Noel diye bir program olmadığı için... E, ...tabii olmak zorunda da değil. Şey değil ki, mübarek bir gece olarak değil. Ama... Biz burada insanları bir günahtan kurtarmak için, bir çalgı çengi seyretmekten, bir 12'de şampanya Allah muhafaza patlatmaktan veya patlatanları seyretmekten veya o günah işleyen manzaraları ah ben de orada olaydım diye içini çekerekten seyretmekten kurtarabilir miyiz? Günahlardan insanları kurtarabilir miyiz diye bunu yapıyorum yaptım yani senelerdir. lazım birkaç senelerdir. Hapiste olduğum dönemler oluyor. Bir şeyler yapamadıklarım olmuştur. E şimdi bu pazar, pazartesiye bağlayan da inşallah Fatih bunu yapalım. Şöyle de bir şey kitapta görmüştüm. Evvelceki senelerde de söylüyordum. İnsanların günah işlediği yerlerde yapılan ibadetler ve insanların genel manada günaha yöneldiği saatlerde ve vakitlerde yapılan zikirler, ibadetler 70 kat eftal diyor. O zaman yani bunun Normal bir sohbetten, cuma sohbetinden veya mescit sohbetinden, normal bir mübarek gecelik sohbetten 70 kat eftal bir ilim meclisi olduğunu düşünmemiz lazım. 70 kat eftal. Çünkü neden? İnsanlar günahtaysa, ya Rabbi ben onlar gibi kafirlere benzememeye çalışıyorum ve ben senin zikrine geldim, ilmine geldim, şey işte burada cemaatle beraber dua etmeye geldim. Allah onları da affetsin. Onlara da hidayet versin. Onlara da bir daha sene böyle şeyler nasip etmesin. Onlara da İslam şuuru ihsan etsin diye bedduacı değiliz tabii ki. Hep onlarda bizim kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz cehalet ve gaflet vardır. Onlara da dua etmek için toplanıyoruz. Toplamamızın mahiyeti budur. Bu arada da bayağı bir ayet hadisler okunuyor. İlim meclisi kuruluyor. Dualar asla redde olmaz. Hele ki tam saat 12'de millet şampanya patlatıp da efendim kafirlere benzemeye çalışırken, efendim günahlara haramlara dalarken... Müslüman kardeşlerimiz ama yapıyorlar bu cahilliği. Yaparlarken e biz Ya Rabbi sana döndük, tevbe ediyoruz. Onlar adına da kendi adımıza bizi affet. Yap, haram işleyenler yüzünden vatanımıza, milletimize zeval verme. Başımıza bela verme diye bir dua etmek. Ne belalar kaldırı biliyor musun? Paratonel vazifesi görür. Şeberi sahika olur. Onun için hepinizi davet ediyoruz. Tabii hanımların gece saati o, hele ki o gecede çıkmaları uygun değil. Yerimizde müsait değildir. Ancak erkek cemaatımızı yanınıza da birer ikişer kişi alarak kaç kişiyi günah e, özel programları, e, yılbaşıya özel günah programları. Ama sen her gece açık oturum dinliyordun. O gecede bir kanalda açık oturum var. Dinlersin tabii ki. veya normalde izlediğim şey o o geceye özel olmayan insanlar efendim, leblebi yiyordun. Yersin yani. Ama tabii ki sen o gece herkes, hindi o geceye mahsus bir şey. hindi bir gün evvel ye, bir gün sonra yersin. O ayrı bir şey. O geceye mahsus şeyleri yapmadıktan sonra, ağaç süslemek gibi. Ağaç süslemek gibi. Ondan sonra işte efendim böyle tebrikleşmeler gibi. O geceye mahsus şeyler yapmadıktan herkes normal hayatına devam eder. Ee, ama birçok kanal o geceye özel bir de ta, tam 12 doruk noktasına çatıyor. Tam 12'de böyle bir acayip e, günahlar e, sergilenebiliyor. Bazı, hepsi için konuşmuyorum bazı yerlerde mekanlarda. İnsanlar bunları izlemesin. E, bunlara muhabbet nazarıyla, sevgiyle bakmasın efendim. Ah işte ben de şunu yapsaydım, bunu yapsaydım, param olsaydı ben de şu barak gitseydim, şu gazinodan çıksaydım. Bu gibi şeylere düşmesinler, niye otursunlar, zikir etsinler, ilimle meşgul olsunlar, akıllarına böyle vesveseler gelmesin diye bu program yapılıyor. Kaç kişiyi bu işte getirebilirsek o kadar ecre nahil oluruz. E, onun için birçok hadis şeriflerde de söyledim, senelerce ben bunu anlattım. Sohbetimde kitap oldu, Noel tehlikesi diye. Ondan da okuyun, okutursunuz, millete dağıtırsınız. Ee, günahkarlara yağcılık etmek, neme lazımcılık etmek, elden dilden gelirken efendim bana ne demek, neme lazım demek, ben, ben bu işe ben karışmam, ben kurtulamıyorum, millet ne yapıyorsa yapsın demek, bu da bizi kurtarmaz yani. Çünkü Adi Şerifler'de e, kıyamet günü bazı insanların... E, Muhşar'a vel kıyamet nasu ümmetimden kaburim ila Allah Teala ala suret-i kırdac ve khanazir maymundomuz suretinde mahşerde Allah'ın huzuruna çıkarılacak benim ümmetimden insanlar olacak buyuruyor. Maymundomuz ne demek ya? Dediler ya Resulallah bunlar senin ümmetinden niye böyle olmuşlar? Bi madde enuhel el maasi e gunah diyenlere bana ne demişler? Nemel lazımcılık etmişler, yağcılık etmişler. Ve kefu anne imu mestati'un güçleri yeterken engellememişler. Bu hat içerik var. 12 bin alimin olduğu bir şehir batırıldı. Melekler şaşırdık mı dannedtiller ya? Mevla du batırın. E falan alim var sabah da ibadet yapıyor. Ondan başlayın buyur. Ondan başlayın batırma buyurdu. Ya Rabbi hikmetinden sual olma. Lem ve inneu lem Bu kadar bana isyan edilir, şirk koşulur, iftira edilir, İslam şeref ilah itikaz edilir. Tabii Müslümanlar bunu yapmıyor şimdi ama. E gavurlar bunu yaparken Müslümanlar da bunlara iç çekiyor, hasretle benzemeye çalışıyor. Bu tabi Müslümana yakışan bir şey değildir yani. Bütün kitaplarda da, fıkıhlarda da yasak olduğu beyan ediliyor. Ama bir insanın elinden, dilinden bile hiçbir şey gelmese, hiç olmazsa yüzü asılır, morali bozulur. E, ya Rabbi sen razı değilsin bu mülkerden, ben de razı değilim der. Yani bundan da aşağı olur kalınır mı? Onun için o alim e, bana isyan edenlerle yedi işte düştü kalktı. E, sabaha kadar namaz kılsa da ben kabul etmem Mevla Batırma batırmao'ndan başlayın. Onun için lütfen bakın Türkiye'nin etrafı ateş çemberiyle çevrilmiştir. Kâfirlerin bütün namluları bize doğru çevrilmiştir. Ee, Yunanistan orada adalarımızı işgal etmiş, bütün silah getirmiş, orada bize doğru çevirmiştir. Efendim Avrupa Birliği, NATO'nun 15 Temmuz'da yaptığı olaylar ortadadır. Avrupa'nın, Amerika'nın ve İncilliği üstün ve hareketliliği Bütün dünyanın gavuru gözünü dikmiş Türkiye'mize. Bizi ancak Allah kurtarabilir. Bizi ancak Rabbim yardım edebilir. Mevla da buyuruyor ki Bana şirk koşan, bana oğul hanım istihad eden o zalim müşriklere nasıl araya? Yahudilere azıcık dahi meyletmeyin. <gülüyor> Ateş dokunur size. Bayramınız mı yok, yılbaşınız mı yok, kandiliniz mi yok, tebrikleşeceğiniz vesileleriniz mi yok, mi yok, hediyeleşeceğiniz gündemleriniz mi yok, Benim dinim neyinize yetmedi Allah buyuruyor Neyinize yetmedi Ateş dokunur size buyuruyor Bak siz müslümansınız kafir değilsiniz kafirlere benzemeyin kafir işi yapmayın evla, Onun için e, Biz insanlarımızı Tatlı dille güler yüzle Tabii yılbaşı kutlasa bir adam Ben Hristiyanım diye Hristiyanların Bayramına katılıyorum kutluyorum Allah'ın oğludur Efendim onların inancında Bu kafir olur buna bir şey demiyoruz Geri kalana bak kafir denmez Bana çok iftira ettiler geçen sene kafirde. Haşa kafir demedim. Bir adam içki de içse yılbaşı gecesinde de kafir olmaz. Hindideyse ise kafir olmaz. Niye kafir olacak? Ama bilecek ki içki içmek günahtır. E bu gecede olursa bir de onlarla beraber eğlenmekten dolayı iki kat günahtır. Benim günahımda artış oldu yani. Allah affetsin ben nefsime uydum derse bu kardeşimiz Müslümandır. Ama biz Müslüman kardeşlerimizin elinden tutup onları Allah için davet edip Allah için sohbete getirip Veya en azından Lale Gül canlı veriyor. Ya şu kanalı izle diyemiyor musun? Siteler canlı veriyor. Veyahut da peşine veriyor. Neyse yani zaten e, uydudan, e, telefondan bile Lale Gül şu anda indiriliyor. Dünya neresinden? Telefondan izleniyor ya. Bir insan 13'ün mutlaka o gecedeki sohbet 70 kat eftaldir. Herkes isyana gidiyorsa Ya Rabbi ben onlardan değilim. Onlara da duacıyım. Onların da ıslahı için hidayeti sana yalvarıyorum. Onlar adına da kendi adımıza da biz de günahkarız. Bizim de başka günahlarımız var. Günahsız değiliz. Ama bu gecede özellikle istiğfar ediyoruz. Bu şekilde bir e, meclis kural. İnşallah Allah manileri izah eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. E, saat dokuzdan sonra toplanılıyor. E tabii ki biraz içeri girmekte e, kapıda bazı tedbirler oluyor. Şeyler oluyor biliyorsunuz dernekte. O bakımdan dokuz diyelim. Efendim, ondan evvel bazı şeyler belki aşırı okunur, bir şeyler okunur falan. Ben sohbete başlamam, onu bulur, inşallah. Niçin onu bulur? Çünkü 12'yi devireceğiz ya, 12'de de zikirler yapacağız, tekbirler getireceğiz, tespihler edeceğiz. E bir de biz bunu Ekümenik projesinin olduğu bölgede, Patrikhaneye bir bir buçuk kilometre civarı yakınında, Şirkin merkezinin, Noel'in merkezinin yakınında olması hasebiyle de zaman itibarından bir de ilave ziyadeten mekan itibarıyla da orada la ilahe illallah demenin orada Allah'tan gayri ilah yok demenin İsa Aleyhisselam'dan Meryem Valide'den mesela uluhiyeti nefretmenin tekbir getirip tevhid okumanın ben diyorum ki zaman olarak da o saatte okumanın mekan olarak da o mekanda okumanın farkı vardır diyorum ecdadımızın ruhunu şahat edeceğiz Tamam mı? Vatan hainlerinin de efendim, e, morallerini bozacağız. Ekümenlik projesine heveslenenleri kursağında bırakacağız. İnşallah biz tevhid ehli olarak kalacağız. Çoluk çocuğumuzu da böyle yetiştireceğiz. Ve bu şuurla insanlara, kafirlere benzememeleri için uyarıda bulunacağız. Vazifemiz uyarıda bulunmaktır. Onun için sizleri de davet ediyoruz. İnsanları da davet etmenize teşvik ediyoruz. Allah için o gece faaliyet yapmaz, herkese haberdar etmez. en azından Lale Gül'den canlı sohbeti izletmenizi Allah için rica ediyoruz. Allah için. belaların kalkması için. Allah'ın vatanımıza milletimize merhamet buyurması için sizlerin de vesile olmanızı rica ediyoruz. Bizim vazifemiz bundan ibarettir. Bundan sonrası size aittir. Her şeyi aslı mevla rücu eder. Yaratmak Allah'a aittir. Celle Şahin Celle. Cümlemize hidayetler halka eylesin. Amin. Bu i'atibarla Efendim, sizlere e, bu dersi bitiriyoruz. Birkaç, bir hususu ilan edeceğim sadece. E, Seyyid İbrahim Ahzai Hazretleri, Allah selamet versin, başımızdan eksik etmesin, bereketlerine nail eylesin. Mübarek zat geldi, yeniden, işte birkaç aylardır çok kaldı memleketinde ahsada Sonra geldi İbn-i Mace, hadis kitabı, kütübü siteden İbn-i Mace dersine başlatıyor. 1 Ocak 2018 Pazartesi günü, Yatsı namazını müteakiben İbn-i Mace dersi başlıyor. Nerede başlıyor? Kayaşehir bölge bölge olduğu için 19. bölge. Kayaşehir 19. bölge. 2. Abdülhamit Cami. yani Han Camii. Yani 2 Abdülhamit var ya padişah. Bu bizim meşhur olan 2. Abdülhamit Han Camii. E, ders günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Efendim ders günleri vardır. E, bu telefonda irtibat için verilmiş... 0-538-506-12-10 Adres bakımından irtibat telefonu da 0538 538 506 12 10 demişler. Size ben yani hayra delalet etmek, derse delalet etmek. Bir insan bir hadis dinler, bir ilim meclisinde bulunur. Seyyid İbrahim Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, torunu, e, kıymetli bir alim, allame, büyük veli olması hasebiyle bereketlenmekte fayda vardır. allah Teala bu zatların bereketlerinden cümlemizi... Müstefid eylesin. Amin. Salavat şerifimizi okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiy el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma asufuna ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin.